Abdest alırken tesettür kuralı var mıdır? E, tabii ben seyircimize şu nasihatta da bulunmak istiyorum. Yani e, açık bir bayanım derken herhalde evinde açıktır. Ama yabancıların huzuruna çıkarken e, kapanması da dinin bir emri olduğunu, dini bir vecibi olduğunu da hatırlatmak isteriz. Evet. E, yani tamamen sorunun e, ikinci boyutunu sorarak sanki açıklık veya toplum nezdinde e, açık gezmek sanki meşruymuş gibi veya serbestmiş gibi, dinen de mübahmış gibi değerlendirilmesin lütfen. Evet. Onun için bu kardeşlerimizin de inşallah bu dini yükümlülüklerini bugün olmuyorsa da ilerleyen zamanlarda lütfen e, bunu bir vecibi olarak, bir gereklilik olarak düşünüp bu e, riayet, buna riayet etmelerini ben tavsiye ediyorum. Çünkü evet. dinin emridir bu. İkinci hususa gelirim. E, böyle bir bayan e, diyelim e, abdest alırken illa başı kapalı olmalı mı? Hayır değil. Şöyle düşünsün. E, lavabodasanız veya dininki duş alıyorsunuz. Duş alırken tüm vücudunuz açık ve abdest alıyorsunuz. Bu abdest ne kadar geçerliyse haliyle başınız açık olduğunda da e, alacağınız abdest tabii ki geçerlidir. Ama tabii ki namaz esnasında kapatacaksınız. Evet. Yani o tesettür Tabii. namazı kapsıyor, namazı abdestte. kapsıyor, abdesti kapsıyor. Evet.